De, vakit ayıran siz değerli misafirlerimize de bizleri davet etme lütfunda bulunan ev sahibi, müessese ve şahıs verana, ayrı ayrı teşebbü borçumuzdur. Ancak asıl borcumuz sizlerle beraber bizim de rızayı bari için Hatta Teala'yı ve Habibini bir vesileyle anmaktır. Onu anmadan yapılan cemiyette hayır ve bereket yoktur. Ne'ûzu billah. Beni takdim eden genç arkadaşımın Hakkında hiçbir şey söylemeyip Övme işini kendime bırakmasına gayet enamdır oldum. Çünkü <gülüyor> kendini bizzat övmeyi tercih eder Çünkü adam yanlış öler, eksik örer, fazla fazladır, memel lazım. Hassas iştir, onu bizzat öveceksiniz. Şaksa onu ben sipsiz yaparım. Şimdi 61 doğum, bu Denizli değil mi? Avukatım, serbest avukatım. Fakat bu kart de öyle yazıyor. Mesleği artık çok gerilerde bıraktık ve divan şiiriyle İnsanımızla buluşmayı hayat kazığı haline getirdik. Hamdolsun cenab Hak bize lütfetti. Evliyen iki çocuğum var, üçte torunum var. Bir kısmı burada. Efendim, onlar da dinleme zahmetine en azından nezaketen mahkum olmuş bulmuyorlar. Bu gibi sözler sarfettiğim zaman lütfen... Hiç olmazsa aramızda birkaç kişi bunu göremediysin. Estağfurullah diyerek destek versinler. Sizden oradan rica edin. Bazen böyle mütevazı sözler sarf eder, biz estağfurullah deyin. Efendim anlaşalım gidelim, gül gibi geçirip gidelim işte. Sonra baktım afişe, epey havalı bir isim koymuşuz. Şiirden hayata. Biraz iddialı olmuş ama e, öyle tabii. Yani bizimkiler hayata nasıl bakıyorlar, neresinden bakıyorlar? Biz doğuya giden gelide batıya koşan tayfalar olarak iki asır geçirdik. Sakallı celal isimli bir eee yazar vardı. Pek yazar da değil de söyler. Ondan duyduk Başkaları yazar. Görseniz selam vermezsiniz. Söyler. Biçimsiz bir şey var dışarı düşün. Evet. Bak şimşek şey, gibi fikirleri, ifadeleri olan sağlam bir mütefekkir. Türkiye'de aydın dediğimiz doğuya giden gelide batıya koşan tayfalardır demişti. Hakikaten çok ikaz edici bir söz. Ee, öyle yapmayalım. Madem doğuya gidiyor gelimiz bizimkiler, doğudakiler ne diyorlar? Hayatı nasıl anlıyorlar? Bizi başkalarının tarif etmesine izin vermeyelim istedik. Başımıza çok iş geldi. Okumuşlarımız başkalarına hayran oldu. Bizi de o hayranlığa zorladılar. Kendi mahallemizin çocuk gibi davranırsak, Küçük seneciyemizi falan düşündürtüler bize ve bir zulme uğradık epey zaman. Ama her şeyin bir sonu var. Yeminle Anadolu çocuğu, sen bana Sultan Fatih gibi bir şairi kaç gün izlersin? Kanuni Marhum gibi bir şairi kaç gün gözünden saklayabilirsin? Çok af buyurun, İngilizce söyleyeyim. they don't eat, yemezler. <gülüyor> <gülüyor> yemezler, artık bir noktaya geldik, o kadar da uzun değil. Dört bin küsur gazel yazan bir adamdan bahsediyor. Kanuni Sultan Süleyman'dan. Yetsin yıl diye uğraşıyorum. Erçi şey ömrü o zamana göre şairlerimizin çoğunluğuna olduğuna göre uzun diye sayılabilirler. Ama 46 yıl tahta kalmış devletin başında. 52 bayrak kendisine bağlı. 16'sı cumhuriyet. Dört yabancı dil bildiği biliniyor. Ve bu insan kul tayin, şair, hak tayin, devlet taşlar. Ve neler söylemiş, nasıl söylemiş hayret içinde kalıyorsunuz. Sakınırsın, konmasın üstüme dersin, bir bilirken yiyisendir seni ahir, mağur, diyor. diyor. Günümüz Türkçesine tercüme ediyorum ve bu tercümeye başlarken, bundan sonra da heyecan, tabi Türkçeden Türkçeye tercüme genç kardeşlerimden neslimiz adına özür diliyor. Türkçeden Türkçeye tercüme mecburiyetinden kaldığımız için sizlerden özür dilerim sevgili gençler. Bu bizim kabahatimiz. Aktaramadık. Tamamı bizim değil tabii yani bu kabahatın hepsine de üstlenemem yani. Çekemem bu derdi Böyle seninle. <gülüyor> Başka suç ortakların da var. Biraz ihlem, biraz da ihmal bir araya geldi. Ve biz kendimizi tanımaz hallere düştük. 20. yüzyılın o görkemmel şairi Necip Fazıl Kısaküreyi'nde define sandığı üstünde dilencilik yapar heller yaşadık. Ama yeter. yeter. Her şeyin bir sonu var. Yani, ümitsizlik ifadeleri değil bunlar. Allah saklasın, ümitsizlik olmaz. Ancak vaziyetin ciddiyetini ortaya koymak adına bir miktar yakınıyorsa mazur görün. Okuduğum beytte merhum şair, muhibbi, nam-ı Sultan Süleyman diyor ki, senin çok kıymetli değil mi? Sinek kursa gidermek için kırk türlü tedbir alıyorsun. O sineği kovmak için tabii seni uyutmuyor. Haklısın. Zarar veriyor. Doğru da sinekten satıldığın bedenini yılanla karınca yiyecek unuttun mu? iyi serttir serdir seni afir malum Hayatı sonsuz hayatta ahirete endeksi olarak yaşayan insanlar bunlar. O yüzden sözde erişilmez bir güç ve kuvvet kazanıyor, enerji <gülüyor> kazanıyor. Altı yabancı dil bildiğini de çok iyi bildiğimiz Avni Namdi Er <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet rahmetullahi ala. O da diyor ki, o da bakın ölüm konseptinden bakıyor, o peltelem bakıyor hayata. Zaten hayata ölümü düşünmeden baktığı zaman bir kere hayat olmaktan çıkar. Zira hayat sonsuz hayattır. E sonsuzluğu olmayan hayata mecazen hayat denir. Mecaz, müstear, öyle mahsuzluktan takma isim yani. Nasıl bir hayatmış bu ki içinde ölüm var? Hayat olur ki ölüm olmayan. Değil miydi Sultan Fatih var? Öte beyti söyleyip unutacağım şimdi geride kalacak. Tüm etel sulhetti bir ahir nizahı kaldırır, persnedir dünya için bu kur kavgadan vura'' ''Tamilatın'' ''Tamilatın'' ''Tamilatın'' ''Tamilatın'' <gülüyor> Tüm eceli zülhettirir, ahir nizahı kaldırır. Hâliyâdum, hâliyâdum, hâliyâdum. Bu ahegelika çıkmak istiyorum. Sebebi biraz da şu. Bir adam düşünürüz. Çağlar sonrasında, yüzyıllar sonrasında tekrar edilmeye değer, mana zenginliğiyle dok dolu kelam ediyor. Bu kelamın üstüne üstlük bir de kalıba oturtuyor. Her hecesinin değerini vererek bir kalıbın içinde ifade ediyor, <gülüyor> telendim ediyor. E güzel kardeşim, gel de insaf yani gel de insaf et ya yani, bir düşün yani bu nasıl bir şeydir ki hem fikri hem estetiği aynı biçimde hiç sektirmeden 6000 küsur beyit yazıyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Sadece mesnevi Şerif'te fa'ilâtün fa'ilâtün fa'ilün. <gülüyor> Ve bakıyorsunuz, yüzler asır asıl geçmiş. Dile kolay. Sekiz asıl dünyada dayanım ne var ya, yani ne görkemli, sonu izinde giten lojiler, o lojiler, bilmem neler geldi, geçti, neredeler hani, lanet anılıyorlar. Ama bir gönül ehlinin, bir gönül sultanının, bir irfan sahibinin sözlerine bakıyorsunuz. Derinliğiyle beraber, evet. estetiğiyle besleğiyle hem dokunulamıyor, müdahale edilemiyor, hem de insan ruhuna hoş gelen, ruhu okşayan edasıyla bizi irşada devam ediyor. Sultan Fatih Magun değil miydi? Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin kapısına geliyor, kapıyı çalıyor, içeride bir Allah dostu, Seyyil Ebu'l-Vefa Hazretleri, hani var ya vefada, bozacının oralarda falan. Kabul rica ediyor merasim yok, protokol yok, emir yok, talimat yok. Gelmiş sıradan bir köylü gibi işe girmeyi istiyor. Müsaade ederlerse elbirleri falan. E talede de arz diyor. Ebu Befa Hazretleri kaşlarına çatıyor. Müsait değiliz, görüşemeyiz, dönsünler. Çocuk bu haberi iletmekte tededdüt ediyor. Olacak işin adam Bizans Fatih'i. Yani şakası var mı bunda? İstanbul'u teddettik, işte dünya devletinin başında. Fakat o tededdütü görünce Ebu Befa Hazretleri Evlat el emru fevkal edeb. Emir edebi aşar. Emri yerine getirsen endişe etmeler. <gülüyor> çocuk çekine çekine hocamız sizinle görüşemeyecekler dediğinde Sultan Fatih Mergul'un gözleri dolar. Gördün mü Nural'a Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık da bir dervişin tahta kapısından geçemiyoruz. Orduyla gelinmez, zorla da girilmez, çaresiz döneceği istiyor. Lala nedir gençler duydu musunuz o mu isla? Yaşam koçu. Şimdiilerde <gülüyor> yaşam koçu diyoruz ona. Adamlık öğretiyor yani. Hani böyle konuşmasını, susmasını, yemesini, içmesini. Pazarda adam arzu gösteriyor. Beş yaşında almış, tahta oturuyor hala yanında. Üstelik onlar Kur'an Hazretleri yaptığıyla onun dalları menet. Kimin için Sultan Fatih Mervumun vefatına e kadar yanındaydı vefatından e sonra oğunda devam etti. <gülüyor> Ne zaman oğlu ikinci Bayezid, Sultan ikinci Bayezid'i hatırlasam, tarihi hocamın profesörün karşısında ben konuşuyorsam, bunun sebebi şu, ahir zaman. Yani ahi zamanda öyledir yani. Biliyorsunuz değil mi? Hani köylü çıkmış meydana, millet demiş, kıyamet geliyor, tetkili izah alın demiş. E ne gördün demişler, traktörü görmüyor musunuz demiş. E traktörden kıyamet alameti mi çıkardın? Bugüne kadar uçak, yer denen, gök deniz aldı her bir şeyi gördük. Yani bir adela traktörden kıyamet telaşı şey yapıyorsun. Görmüyor musunuz? Küçük teker önünde büyük arkada, büyükler küçükleri takip ediyorsa kıyameti bekledin. <gülüyor> Yoksa konuşması gerekenin ben olmadığını biliyorum ama işte ahir zamanda da böyledir yani. Bu da esrafı da diyeceksiniz. Tam kaçırdınız. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yok. Şimdi değil. Tamam mı? Kendi değil, kızın ya. Ben ne i̇şte bak, gördünüz mü işte? İkinci Dünya Bayağı. kalbisi, böyle işte. Çoluk çocuk, torun oldum. Efendim? ona anlattım, işte. Ha, i̇kinci Bayezid'e. Hah, ne zaman hatırıma gelse üç türlü anlamlardı tarihçiler. <gülüyor> Böyle güzel insanlar bayezid Veli Hazretleri diye anıyorlar. Allah mühürlerine bereket versin. Bazıları o soku Bayezid filan diye hafife almayı filan dercih ederler. Kendi akıllarınca, dar akıllarınca. Bazıları da tarafsız takımlı ikinci Bayezid falan derler. Ya sen nasıl anarsan an. Babası Fatih oğlu Yavuz olan adamdan bahsediyoruz. Sen kendisini ola anlamadın. Olur ya Havuz olan nasıl? Nasıl şu durumudur ama bir dikkat et bakalım. Fatih'in oğlu Yavuz'un babası. Ve eserleri hakikaten... Günümüzde bile parmak ısırtan, <gülüyor> fasca deyişi de en, koşu, de en hayret. Hayretten parmağı avızda bırakan eserler bırakıp gitmiş bir adam. Birinci Ahmet Mahmud'undan bahsettiler. için ha, mevzuya dönelim. Çocuk geri geldi. Sultan Fatih'in kapıdan döndüğünü haber verdi. Erbül Vethan Hazretleri'ne durumu arza fırsat kullanmadı, baktı ki o da ağlıyor. Hocamız dedi, işinizin hikmetinden sual sorulmaz biliyorum ama dedi. Padişah avlayarak gitti. Siz buradan dilenci gelse alıyorsunuz. Gayri kapıya geliyor kabul ediyorsunuz. Bir adam acıkmış oluyor sadece yemek yemek için yatacak yeri yok. yok o için geliyor. Onu bile alıyorsunuz da. Devletin başkanını kapıdan çevirdiniz. Üzgün gitti. Bakıyorum siz de üzgünsünüz. Hikmeti nedir dedi. Lütfeder misiniz dedi. Abdülfah cevap buyurdular. Hikmetler var. Vazifeler var. O kaza askeridir, biz dua askeriyiz. O orada lazım, biz burada. Aramızda derin bir muhabbet vardır. Eğer gelir buranın lezzetini alacak olursa, taçdan tahttan soğur. Devlete bu fenalını yapamazdım. Ben ona ayrılık olmayan yererande bu verdim, o kadar. Ayrılık olmayan yererande bu verdim. Hayatı ahirete endeksli yaşamak derken bunu nasıl işte? Şair diyor ki. <gülüyor> dedik bunu manasını söylerken beyt gelir inşallah. Allahümme salli ala Muhammed. Unuturca salamak getireceğim. Gelir inşallah. Huzurinin bir beytini söyleyecektim. Beyt şu manası şu da metni gelmedi aklına. Sonunda ayrılık olacaksa kavuşmayı istemiyorum diyor. Sonunda ayrılık olacaksa ben o kavuşmaya yani müşteri değilim arkadaş diyor. Öyle bir husrat olmalı ki peşinde hiç ayrılık olmamalı. O da ahirete, o da cennete mahsustur. O da mümine mahsustur. Kenara mahkememizi bu husustan mahrum etmesin. Lise öğrenciler konferans dinliyorlar, Ankara'da bir buçuk saat sürdü. Konuşmacı da çıkmış, sabırla konuşuyor. Ben den, yani, <gülüyor> Çocuklar sabırla dinliyorlar. Bitirilirken çocuklar bana dua edin dedim. 150 talede gözlerini dikti, böyle bakıyor. Bu hocı ne demek sevmişim? Dua istedi ama ne yapacağız? Acaba elimizi mi kaldıracağız? Acaba namaza gidelim diyor, ne diyor hoca? O diyor. Hoca da bir de karizmatik canım, burada değil estağfurullah. Yani evet, TRT'den gelmiş sunucu falan, sahneyi dolduruyor falan. Dua istiyor yani, ne demek şimdi çocuklarda böyle bir tereddüt? <gülüyor> <gülüyor> Fakat soru sormaya cesaret eden yok. En arkada, sol arkada oturuyordu, pencerenin dibinde bir haylaz. Zaten konferans boyunca iyice canını sıktı. Dışarıya bakıyor, saati dürtüyor, yanımdakiyle konuşuyor. Dinlemiyor yani. Veya bana öyle görünüyor. Parnağı o kaldırdı. Zaten başlamak için fırsat bekliyorum. Sevindim biraz içim için. Kalk dedim, ayakta sor sorunu. Hocam dedi, sizi dinlemediğimi düşünüyor musunuz? Dedi. Hayır dedim evlat, düşünmüyorum, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış gördünüz hocam, kusura bakmayın dedi. Ne yani dedi, dinliyor muydun? Evet dedim. Dikkatle dinliyorum. Hemen ispat edeceğim. Sorumu ondan sonra soracağım. Hadi bakalım ispat. Nasıl yapacağız? Nabi'nin bir meyitini tekrar etti. O konferansta söyledim. Not almış, ezber etmiş, vurgularını yakalamış bilmem ne. Ve manasıyla beraber takdim etti bir çocuk. Beyt şu. 16 yaşında bir çocuk okuyor. Kalem tecdil mürekkebru siyahkarı duru bilmem. Kimi sen o şuaha arz-ı yazmada mahrem? Hadi bir manayla söyle bakayım. Kalem pekdir mürekkep Rusya Dur <gülüyor> bilmem ki etsem o şuaha arz-ı halin yazmada mahrem. Dedik tatlat dedik tatlat diye <gülüyor> mektup yazıp da halini bildireceğim ama gel de yaz. Kaleme baktım eğri dilli nasıl güvenirsin? Sır kaçırıyor bu kalem. Kamış ucu eğri düzü. Alem eğili dilli diyor. Biri yandan çıkıyor diyor. Güvenmiyorum bunlar. <gülüyor> Sırrım aziz çünkü. Yazacağım şeyler sır. Yazamam diyor. Eee mürekkebe baktım karayüzlü. Belli zaten. Suçlu diyor. Karayüzlü. Kağıt iki yüzlü <gülüyor> önü barakası var. <gülüyor> çocuk bunu yakalamış. İyi de şimdi şaşırdım. Dinlemediğini düşündüğüm çocuk. Bize ders vermeye başladı. Konferansı da ele aldı zaten. Biz kaldık öyle. Oğlum sen şu soruyu sorsana dedim. Sonuç Arkadaşların hepsinde aynı merak var dedi. Nasıl dual edeceğiz? Hoca ne diyor? Merak ediyorlar ama soramıyorlar. Huzurunun terbiyesini deme dedi ben bende de pes babı. Sorusu şuymuş. Hocam, Şair Nabi, Şair Bakili, Şair Daliyi çok sevdiğiniz anlaşılıyor dedi. Doğru. Çünkü onlardan bahsede de heyecan alıyorsunuz seni. Tabii canım bu kuş adamın hakkı ve heyecansız bahsedilmez yani. Öte yandan sultan şairlerden Yavuz Mardum, Kanuni Mardum Sultan Fatih'ten bahsederken de keza bir görülüyor. E evet, sonra E şimdi bu sevdikleriniz ahirette olduklarına göre siz de sevdiklerinizi haliyle özlüyorsunuzdur. Hazır dua istemişken sevdiklerinize bir an önce kavuşmanız için dua edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana bak dedi, litro! <gülüyor> sıkma! Sevdiğimde doğru özlediğinde ama kavuşmanın acelesi yok. <gülüyor> ya, biraz gittin. <gülüyor> benim acelerim yok mu hususlar? Adam hacca gitmiş 80 yaşında Kabe-i Kerim'in örtüsüne sarılmış sarsıla sarsıla ağlıyor. Ya Rabbi ben dalek değildim diyor. Sen lübfettin diyor. Beytine beni evine kabul ettin diyor. Beni buraya kabul ettin yarabbi. <gülüyor> Canımı da burada al diyor. Allah'ım diyor. Canımı da burada al. Ama bu sefer değil. <gülüyor> Delikanlı bu defa peki nasıl dua edeyim diye sordu. Hala üstüme geliyor. Bak ben azarlamayı düşürüyorum. Çocuk insiyatifi aldı. gündeli toparladı. Artık üstüme geliyor. Hala saldırıyor. Yavrum şöyle dua et. Sevgili gençler saygıdeğer hazırım aksaçlılar sizden de aynı duayı isteyeceğim. Söz verdi. Ölürken gülmem için dua eder misin yavrum? Neden dedi? Son gülen iyi güler <gülüyor> Eskiden duvarlarda asmak adet olan, yazmak adet olan güzel sıralarımız olurdu bizim. Şimdi neler yazıp asıyoruz bilmiyorum. Bir şeyler yazıp asıyor oluyoruz. pek görmüyorum. Yahu din nasihattı. Güzel sözü adam bir şey olmazsa bir kere görmeli. Şehirlerimizi de yanlış inşa ediyoruz. İçinde kabristan yok. Kabir görmeden yaşanır mı Allah aşkına ya? Klasik şehirlerimize bakınız. Gündelik hayat içerisinde bir insan mutlaka eve giderken, dükkana giderken, çarşıdan gelirken bilmem ne bir kabristanın ya yanından ya içinden mutlaka geçer, görmeden olmaz. Ölümü görmezsen dünyayı kalıcı zannedersin. Ölümü unutan canavarlaşır, vahşileşir, irtibat kopar. Biz bunu hata, böyle hata ettik. Bir de bu nasihatleri hayatımızdan çıkardık. Olur olmaz... Batılı söz edicilerin, laf sahiplerinin yazılarını filan sözlerini asar olduk. Ayır ediyoruz ha. Gelin umumi bir terbiye O sözlerden biri şuydu. Yağdın da mı doğduğun anlar, sen ağırlardın. Gülerdi alem. Öyle bir ömürsün ki mevten olsun sana halde halka matem. Ünümüz Türkçesine tercihmesi. Hatırlıyor musun doğduğunda ağlamıştın hani? Ve karşılayanlar da sevinip gülmüşlerdi. Öyle yaşa ki sen gideceğin zaman onlar ağlasın sen gül. Son gülen iyi güler. Eskiden yazardı böyle şeyler. Mesela şöyle de yazardı. Hocam'ın kitaplarından ihtivas ediyorum. Nasıl olsa mirim al karışıyor da. Tehrik hakkında ihtiyaç yapıyor. Ney sayık Allah'ım ve sallallahu Veren de o, alan da o. Nedir senden gidecek. Teraşını görenler canı senin zannedecek. Ne bu telaşı? Kimsi dedi ki Hazretleri buyuruyor ki dünya alt üst olacak diye bir telaş gördüm hiç telaş etme belki alt üstünden iyidir <gülüyor> ne olmuş yani ne olmuş ana rahminde dokuz ay kusur böyle bir rahat ettik keyif kebap o oh, oh, hatırlıyor musunuz yatıyorduk yeme işmar yok sıkıntı yok hine acameti bile olmadan her şey gönderiliyor doğrudan hem de göbek bayı Allah ben hatırlıyorum çok güzel günlerdi. Ne oldu sonra? E doğum, ağladın. Niye? E, anladın, bir sürü meşakkat var, perişan diye. Ruka peşse, sevadesse, of bilmem ne. Anladın tabii. badireli diyerek geliyorsun. Sen ağlarken insanlar da güldülerdi işte, bunu unutma da uğurlarken onlar ağlar, sendir. <gülüyor> Birinci Ahmet Merkogundan bahsederken hocam, hayatı kısaca işte çok güzel özetlediler. 28 yıl yaşadı bu insan. Bugünlerde 28 yaşında bir çocuk kız istediğinde tereddüt ediyoruz. Oğlunun acaba diye. Bu adam 14 yıl devlet dövetti bu hayatın içinde. Birinci Ahmet Sultanahmet ile yaptırdı hala parmak ısırıyor görenler. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile can dostu olmayı başardı. Ve o dönemde muazzam ve şair olarak da adını yaptırdı. İşte bir örnek. Kendisinden 45 yaş daha büyük olan Şeyhbul İslam Yahya merhumun çok yakışıklı bir gazeline tahnis yaptı. Gençlere hatıra olsun, tahnis ederek bunu da söyleyelim. Beşlemek demek. Yani şairin biri tutar, iki mısra yazar, buna beyt hani bitmeyiz. Yani sonraki şair gelir, üstüne üç mısra daha yazar, aynı vadide. Tafiyesi dedi ki, malası filan, güzelliği falan tutacak ki. Yani yoksa ayıp olur. Bu Ama yazar. Yazmış. Yazan ki Sultan Fati <gülüyor> Ahmet. Bahti, Bahti. Mahlas. Kullandığı Mahlas. Mahlas nedir sevgili gençler? Mahlas. Nikli. Divan <gülüyor> çevirinin nikine biz mahlas diyoruz. Yani Sultan Fati Nikil Avni, Kamuni'nin Nikil Muhibbi. Şaka böyle nikil gelişti o teşekkür ederim. Başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Kullu hem sermi yok. aşkı şurb dilinû şeyleyen bir el de yok. Bezne liza yok sabir sakîyi yesimin bermi yok. Aşka bil dilme yok şehriç ve ya dil bermi yok. yok mecliste dilmam ben de yok sağlar. Beş misra, birinci ahmed'in ilk üçü, Şeyhulistan Gahya'nın son ikisi. Bir daha okuyorum, Türkçeden Türkçe'ye çevireceğim sonra. <gülüyor> Külbeli kanhaneden ey dil bize hemsel mi yok? Cami aşkı nuş eden şevk, camı aşkı şevk eden nuş eyleyen gül. El yok? Biz mi bizde yoksa bir safi, sinin ben mi yok? Aşkakadil, dil mi yok? Şevkicvela, dil ben mi yok? nasıl yok yine ya, ne gibi yoksa bilmiyorum. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Yusuf için ağladığı gamlar eli, hüzünler eli Beytül Hazen'i anarak oradan gelmiş o meşrepte o derdi, o ızdırabı bilen bir gönül eli yok mu artık? Bitti mi? Kurudu mu dünyada? Yoksa o aşkı anlatacak biri var da biz mi görmedik? Ne oluyor diyor? Ne oluyor ben diyor aşk için dar ağacına çıkan Allah'ı Mansur'da taşlanan Mecnun da görmüyorum. Bu kesap ne nesi diyor. özdünüz mü insanoğulları diyor. Ne oldu diyor. Bunca gülün ehli varken, bunca Allah dostu varken, bunlar açık açık söylerlerken, nasihat ederler, dehlere ederlerken neredesin diyor. Ya. Ne oldu sana ''Senden bir kemmi ya, sendi siyahı laleler, afi tadu feyz bahşayı, ölen dağ bah, ''Kara taştan yakut oldu, taş bile yakuta döndü de gönül taştan daha mı kötü?'' Hiçbir şey olmuyor. Öldün ve insana insan oğlu diyor. İnsana aşka davet ediyor. Hangi aşka? Allah ve Resul aşkına davet ediyor. 92. yaşında da tat etti şimdi bu İslam-ı Yahya en keyifli vakitlerinden yani biridir. Ya, ya divan, naç divan, işte, keyfime diyecek yok. Nabi divanı keza. Yani kaç genç zehirleyebilirsem o kadar keyfim yerine geleceğim. Estağfurullah. Ya, ya, ya, evet, tamam. Iyi, i̇yi yakaladım, tamam. Ben murat etmiştim. Cenab-ı ne yazık ki benim bana gittiğim zaman arkamdan dua edecek 500 genç ve tanışmayı nasip et demiştim, o, o Cenab-ı Hakk'ın hazinesini de çok, şey, çok mütevazı istemişim. Ya. Binlerce insan şu anda takipte, öğreniyorlar. Niye? Ya güzel, babanın dedenin mirası ya Allah Allah. Yani söyledik durmadan ya. Babandan kaldı, dedenden kaldı. Sana çok selamı var. Allah rahmet eylesin. Herkese iyilik etti. Oğluma şu mektubu ulaştırır mısın? Dedi. Hepsi bu ya. Ne var onda yani? Kendi dilin. E, ne olmuş? Birkaç harf öğreneceksin. Hepsi bu yani. 2006'da 3 nokta boyu. Geçey oluyor. Vatla şey da de de değil. Ramonist'e 3 nokta boyu. J şey oluyor. Bir yani. Osmanlıca öğreneceğim. 15 gün öğreneceksin ya. Yani mesele değil. Mesele değil. Sen var ya çok umum bir yansın. Geçencizade İzzet Molla diyor ki Acep bu ateşi firkatle kimler yana ne gönlüm ben? Demem kim yakmazıyla korkarım divane gönlüm. Ben diyor bir mum gibi çıktım ortaya yanıyorum diyor. Mum dediğim pervaneyi celbeder. Pervaneler karanlık gecede muma doğru giderler etrafında döne, döne döne can verirler. Kaç pervaneyi yaparım bilmem diyor. Bilemiyorum benim dışımda cereyan ediyor o işler diyor. Gönlüme dönüp de yatma da diyemem mışkından korkarım. Aşk sultandır, herkes susar artık konuşunca. Ölüm sultandır, herkes susar okumuşunca. Kanuni Bir başka Beyti Hazreti. 52 tane devleti yöneten adam şiiri yazarken nasıl yazıyormuş yok, Merak etmeyin. Çok bildiğiniz halk içinden muhtevettir. Neyse yok devlet gibi. Onu söylemeyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. O da şu. <tuh> <tuh> Hayuhudan farih ol. Alemde insanlık budur. Hayuhudan farih ol. Alemde sultanlık budur. Pendeni duşeyle gülmurum. Süleymanlık budur. Gürültüden, patırtıdan, gösterişten, alayişten, gülmen, tan uzak durur. Mütevazı yaşa. Zira Sultan budur. Gösterişli yerde yaşarsan ölmek zor gelir sonra. Ölmek zor gelir. Karıncanın sözüne kulak vermeyi de unutma. Hazreti Süleyman Peygamber konuşmuş bu karıncayı. Ayet alıp yapıyor. Ha, bu şiiri yazmak için neler bilmek gerekiyor değil mi efendim? Buna şimdi üç mısrayla kâtibi isimli bir şairimiz tahmis yapıyor. Şimdi birlikte okuyalım. Beş mısra okuyacağız. Kâtibi kim? 1570'lerde vefat etmiş. Seydi Ali Reis. Deniz subayı. Subay falan değil. Amiral yani. Bildiğin amiral yani. O efendim. Seydi Ali Reis kullandığı mahlas Bu Hubeyce almış. Göşenli. Diyor ki, ejderi nefsi helaket, şiir-i yazdanlık budur. Kibri'yi mahvet gönülden Şah-ı Merdanlık budur. Menzilin kafı kanaat eyle hakanlık budur. Hayyuhudan harik ol, alemde sultanlık budur. yok yuşeyle dil nurun, Süleymanlı. İlk iki Mısra'da Hz. Ali Efendimiz'i anlatıyor ve şu şekilde Evleri, nefsi helaket şiiri yazılanlık kurulu. Şiir aslan demek. Farsça yazılan malum Allah demek olur. Allah'ın aslanı yani. Şiiri yazılan. Arapçası Esedullah. O diyor hasmını yendiği için Allah'ın aslanı diye anılmıyor. Önüne geleli devirdiği için değil, nefsine geldiği için Allah. In... Nükteye bakıyoruz. Kişisel gelişim gazeli, maddeli <gülüyor> Önce nefsini yedim. E kardeşim sen şimdi kişisel gelişim tahsil etmek için hangi kapıları çalıyorsun? Bu adam ne bilsin ya? Gelişmemiş ki seni geliştirsin. <gülüyor> bir daha adam iktisat ilgini yanlış tarih ediyor. İktisat, bütün iktisat kitapları denemek için bakın. İktisat ilmi nedir? İktisat. İki nokta üst üste ya da noktada böyle gibi devam eder. Sunumsuz ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla tatmin etmek ilmi ve sanatıdır. olur. İhtiyaçlar sınırsızmış. hemen Kaynaklar sınırlıymış. İşte bunları bir araya getirmeye iktisat diyormuş. O senin dediğin asma kafa. İnsanoğlunun ihtiyaçları sınırsız değil. İnsanı tanımlıyorsun sen. İstekleri sınırsız. İhtiyaçlar sınırsız. İnsanın ihtiyacıyla isteğini birbirine, birbirinden ayıramadan ne ilmi bu? Ne ilmi? Senin bir canavarlık böyle unutturuyorsun. Ağlamak kötü bir şey. Dünyaya endeksliyorsun, AVM'ler kuruyorsun, madetler gibi. içine gelenler alan yerine koyuyorsun, Koydum da ismi yok yani. Urbalarla, kezik insanlarla, eski, çöp. Ne kadar türedi bir çekiyorsan o kadar kıymetim var. Ve sonra da iltisap dediğin sınırsız ihtiyacı. Tövbe de ne ihtiyacı. Adamın ömrü sınırlı, boyu sınırlı, kilosu sınırlı ihtiyacı nasıl sınırsız olurmuş? İnsan hiçbir şey sınırsız olmaz. İstekler o. Oh, oh, oh. Ejder-i nefsi helaket. Nefis canavarını yere Şiir yazanlık budur. Peki Hazreti Ali ile nefsi yenme lütbesini <gülüyor> yan yana niye kuruyor? O muazzam sahneyi hatırladınız değil mi? hasmı geldi üstüne, Hazreti Ali öldürmek üzere, dev biridir kafir düşman, muazzam. Malum ya hak başlarken iki taraftan birer kişi çıkar, bir müsaade yapılır, bu ordunun moralini düzeltir, filan filan. Veya bozar. Yere yatırdı, kılıcı kaldırdı. Ölümüne bir halpten, canına kastetmiş düşmanın, daha gibi adamı devirmişsin, kılıcı kaldırmışsın, indirmen sahneye sürmez. Adam yüzüne tükürünce ta havada kaldı, kılıcı indir. Psikoloji adı verilen ilimle uğraşanlar lütfen dönüp baksınlar. <gülüyor> Orada durmayı sağlayan şey nedir? Durulabilir. Aciz bir benzetme yapıp 240 mile giden bir otomobile aynen tülene basıyorsun da tak takla atmadan duruyor Öyle bir şey anormal durmaz, duramaz. O da bir şey değerlendiremezsiniz, garisi şiddet son hakkındedir. Fakat hayret, öyle bir kontrol var ki Hazreti Ali'yi kılıcı usulca indirdi. O adam bile şaştı. Sen şimdi niye durdun? Dedi. Olacak iş de hiçbir durulmaz. Şaşırdı adam. Ne oldu dedi yani. Sen bana şimdi tükürdün ya, yani. araya ben girdim. Ben girdim. Korkarım ki bu motivasyonla, bu düşünceyle kılıç çalarım sana ve katil olurum. Biraz önce mesela o değildi. Bakın işte medeniyet kurulun üstüne inşa ediliyor. <gülüyor> Allah için yaptığını, nefsi için yapamazsın yaptığın zaman hiç olur, iflas olur, zehre de düşürüyor. Adam senin benim canımı bağışlamam bir tarafa dedi. Sen bana sonsuz hayatı lütfettin, şu dini öğret, ben Müslüman mıyım dedi yani. Bir adamı burada durduran, din hak dedi. Ve şahadet getirdi. Elbette, Ejderi nefsi helafet dediği bu. Şairin Yenişehir'in bir anı beklerim, bu 1884. Benim böyle çok adamlarım var yeraltı dünyasında. <gülüyor> çok, yeraltı dünyasında arkam sağlar. Geçen de TRT'de söyledim, bunu adam mafya mı bahsediyor filan demişler. <gülüyor> Terminoloji bozuldu. Yer altı diyorum, güzel kardeşim ya. İnsanı yer çeker. Yer çeker diye bir şey var. İzhan Liftoldu değil mi? Yer çekiyor böyle. Nasıl çeker yer insanı? Sen böyle çeker. Bak çetti biraz. Daha önce ben böyle. Boyun da çekiyor işte yer çekiyor. Sonra komple çeker. Üstü örtülür. Yer çeker, çeker ama bedeni çeker. Ölürse hayvan ölür, insan ölesi değil. Kısmetindir gezdiren yer, yer seni. Arşa çıksan akıbet, yer, yerseni. seni. Anın için anın adı olduğu yer. Önce besler, sonra kendi yer seni. De, Der, yer. Şu eşeği yer, eşek, eşek. Celalettin Hazretleri diyor ki, sen diyor süvarisin, bedelin de eşektir. Adam gibi gidersen ahiree gideceksin, Dizginleri elinde tut. İşi eşeğe bırakırsan ancak ahıra gidersin. <gülüyor> ahiree gitmek var, ahıra gitmek var. Yenişehirli Abi Bey Mahum, şairimiz 1984, Defaatın Yeni Kapı Mülavihanesinde yatıyor. Diyor ki: Helak etmez bekliktir, buzgir emmarei nefsi. O bir tüm eczahatı için nice cellattan kalmış. Nefsi diyor, öldürecek olan ilaç diyor, zikirdir ama diyor, onu anmak diyor. Ama bir iki zikir darbesiyle de halledemezsin diyor. Ne cellattan kurtulmuş, korkunç bir canavardır o diyor. Nefsi iyi tanı yani. iyi tanı. Biz de medeniyet iklimimizle, kültür dünyamızda, Hayatın sonsuzluğu ve nefsi tanımak ekseninde her şey inşa edilmiştir. O yüzden çok kolay anlaşılır durumdadır. Dışarıdan inceleyenler de tabii hayran oluyorlar, nefesleri kesiliyor. Nail'i ve Nabi'yi inceledi, Alman filozof Nietzsche. En meşhur filozofları, şair olamayacağımı gördüm, mecburen filozof oldum. Diyor. <gülüyor> yani olamazsın tabii, buradayı pişiyor onlar. Orada yok, orası çorak, orası kıraç. İkinci Mısra'ya bile geçemedik. Kânteli merhum, kibrini mahvet gönülden Şah-ı Merdanlık bulur. Şah-ı Merdan da Hazreti Ali. Hazreti Ali'ye bir daha vurgu yapıyor. Dedi nefsini yendiği için Allah'ın arslanıdır demişti. Şimdi de kibrini mahvettiği için, tevazuna tam geldiği için Şah-ı Merdanlık. Mertlerin şahıdır diyor. Olan, yani kibirli olanına olan merk olmaz diyor. Kibriliyse namerttir üçüncü mısla menzilin kafı kanaatı ile budur. Nerede vatan tutayım? Nerede yerleşir? Kanaat kafında yerleş. Kaf da o var yani masallarda geçer. Adı var kendi yok. Öyle öyle ol yani. Yani şurası benimdi bu benimdi. Eski ben de vardı bu gelenek. Adamın aralısının başına gelirsin. kimin yok mu dersin? Hacizhane betkisiyiz de. Utanır beni demeye. Lehu mülkü ve lehu Allah'ın mülküne benim diyemez yani. Hacizhane betkisiyiz de. Utanır. Ama bu samimidir öyle gösteriş falan değil ha. Samimi, utanıyor adam. Benim de yemiyor. Çocuksa ya bu sizden ne mal Bu araba sizin değil, sahibi çıkmazsa der. Sahip de lemez. Tanır. Ya sen neyin sahibi? yok? kaç kişi geldi gitti sıra sana geldi. Atör atör be ya. Törbe, törbe ya Rabbi. Harun Reşit Bekimlihane Hazretleri'nden nasıl yapılıyor? Hazreti Beylüt biliyorsunuz. Dışarıdan deli görünen, hakikatta veli bir zati de evliya da dört olur diyor. Kitaplara baktığım ben de. Biri var, alem bilir, kendi de bilir. Biri var, herkes bilir, kendi bilmez. Biri var, kendi bilir, kimse bilmez. Biri var, kendi de bilmez, kimse de bilmez. Bu onlardan bir işte. Kendi bilir, ikinci sırada bilir, alem bilirler. <gülüyor> Kim bilir? Eh, ehli olan bilir. Harun Meşik bilenlerdendi. Dakika başı kendisini azarladığı halde, ikide bir gözünü şişirdiği halde, hiç yanımdan ayrılmazdı. Acı sözler söylerdi ve bir gün Harun Reşit, Hazreti Rehmül'ü çağırdı. Seni dedi, vezir yapmak isterim. Vezir, bakan. Yani bakan yapacak, yani, açıktan. Bir tane şey ne benden dedi. Bu aksilik tanını zıttı Harun Reşit'e. Yahu dedi, devletin başkanı Halife Sultan sıfatıyla söylüyorum sana dedi. Yani biz diyoruz, bunu açıktan atamazdı. İntihar yok bilmem ne yok yani. Mülakat yok yani. E sen kime tanışacaksın Allah aşkına dedi ya. Söyle demeyin Halife Hazretleri dedi. Bir danışayım. Bir geleyim. Hayır baktım dedi. İstişare edelim. Hadi git çabuk dedi. Çabuk git danışla. Peşine de adam baktılar. Kimden de, akıl alıyor bu? Bir öğrenin bakalım. Gitti de Hela'ya geldi. vece. Peşindeki adam baktı giderken kimseyi görmedi. Ve çıkınca içeriye baktı. İçerisi de boş. Kimse yok. Çıkınca yine takıldı peşine. Yine kimseyi görmedi. Ve Halife'nin huzuruna çıktı. Vazirteyi kabul edemeyeceğim Halife Hazretleri. Bizim tabi istiyoncuydum. Ali Hazretleri numara yapıyor dedi. Kimseyi görmedi, kimseye konuşmadı. Yani Neden kabul etmiyor bilmiyorum ama dedi yani ben izledim. Yani. Kimseye ben yani akıl almamadı, istişare etmedi. Bak veriyorlardı de Harun Bey'e danışmamışsın, danıştı. Danıştı. Danıştı. danıştı Nereye? İşte arkadaş görmüş şey dedi, ben oraya almıştım. E ne var orada? Danıştı. Bana söyletmeyin dedi ya yani. orada olanları ayıptır yani. Orada danıştım, onlara sor. Ne dediler sonraki halife emrine karşı çıkıyorsun dedi. Oradakiler <gülüyor> bana dediler ki Behlül bak biz düne kadar herkesin inlendiği kıymetli gıdalardık. Market raflarında, pazar tırtıklarında çok kıymetliydi biz kilomuz şu falan bile. İnsan içine girdik bir gece kaldık durumumuzu görüyorsun. Akıllı ol da insan içine girme dediler. <gülüyor> Bir bakana anlatmıştım bunu, <gülüyor> İçişleri Bakanıydı ben anlatırken, tabii artık değil, yani bunu dinledikten sonra da bakmamış mıydı? <gülüyor> Ve <bir> gün <gülüyor> Harun Beşik koltuğunu boş bırakır, Behlül Dağna Hazretleri, Kuddisesi'nin ruh, boş koltuğa giden oturur. Büşürsenize şimdi, Recep Tayyip Erdoğan boş bırakmış koltuğu, ben de fırsat mı fırsat deyip oturuyorum, ne yapardı adam? E Döverler, ölmüşler zaten özel güvenlik, o iş için bekliyor orada. Atmışlar iki tuhaf, kenarda bizimki ağlıyor, içli içli ağlıyor ama bir de feryat ediyor yani. Ah Harun! Ah Harun! <gülüyor> Hem dayak yemiş ki de Harun diye ağlıyor. Harun geldi, ne oldu sana dedi? Adamların beni dövdü. Niye dövdüler? Yeni mi oturdum, tamam bak. E tabi diyor, ayber dedi ya. Burası halifelik maknağın ya. Hadi bana saygın yok diyelim. İnsan buraya saygın olurdu. <gülüyor> Efendim ben dedi, dayak için ağlamıyorum dedi. İki dakika oturdun, şu dayayı yedin. Ömrünü orada geçiriyorsun da sana oluyor. İkinci iki, iki, bir bakan geldi bunu anlattığında, biz dayayı yemeden kalkalım dedi. Olay orada geçiyor. Ya yani artık sizden gizli değil, İbrahim Şahin ile sağlıklı her gün. O da bakan değil. Yani bir de böyle bir şey var yani. Kim de merak ettikse <gülüyor> <yaptıksa> artık. <gülüyor> <gülüyor> efendim gün, efendim gün, Haram Beşik, gelmet <gülüyor> mekan. Baktı ki evinin önünde <gülüyor> Behlürdane Hazretleri yere oturmuş, eline de bir çubuk almış, dürtüyor yeri. Bir şeyler çiziyor falan. Oyun. Ya burası devlet başkanının evinin önü yani. Bu, bu demizlik değil miyiz? Ne yapıyorsun sen? Dedi? Ev yapıyorum efendim. O ev ya nispet yapıyor şimdi. Senin gibi oradaysa benimki burada. Harun Reşit. Ne olacaktır yani yere ev yapmak iş mi dedi şimdi ya? Efendim, öyle deyin dedi belki de arayan soran olur dedi müşteri bulunur ne lazım dedi ya. <gülüyor> Bu arada hanım uyandı. Harun resmin aklına gelmeyen hanımın aklına geldi tencereden durumu izliyor. Behmül o evi bana satar mısın dedi. Abla tamam bile hayır satırız artık. E, kaç para? Bir kuruş dedi. Bir kuruş. Benim torun yerde bursa almaz ya. Ver dedi bir kuruşu. Abla hayır olsun el senin dedi <gülüyor> ve resmi. Ziye bitdi saldırdı cümle. Hanım neşit kenardan bakıyorlar. ve baş çalışmalarımız yerelde yapıyor. Hanım para verip alıyor. <gülüyor> Arkızı kalmadı. <kanatlar> <gülüyor> Vefat. O gece rüyasında kendisini gezin çıkarıyorlar. Turizm mektebi de izah. Ediyor. Cennet turu var. Geziyorlar. Bir köşkün önüne geliyor, donup kalıyor. Ha, bu, kim, bu ne bu diyor bu böyle bu cennet neydi bu neyin mesi bu köş? Kim kazandı bunu? E, senin hanım diyorlar. Behr'den aldı. <gülüyor> eyvah, canım, eyvah. Akıl edemedik, koruydık. Fakat zeki tabii devlet başkan ya. Söndürken size söyleniyor ve gizlice takibe başlıyor. Behr o gün de ev yapıyor. Hele bak, işleri iyi ya. Toplu site inşa ediyor, <gülüyor> yapıyor, satıyor falan. var. Müşteri var nasılsa. Bunu da satar mısın diyor Behr tabii diyor. Halife Hazretler satılık bunlar ya. Bize kaç olur diyor. 50 bin altın. Hazineyi çöpertecek bir rakam. E hani sen dün bir kuruş ayı sattın aynı yerde. Bunun manzarası mı bakmıyor? Dünkü müşteri malı görmeden aldı. <gülüyor> <Hadi. gülüyor> Ve sayın bakan bunu sordu biliyor musunuz? FNT Çekin Üniversitesi bunu unuttu. Orasını sonra kesmişler yayınlarken. Pelhatip Bey ne demek bu dedi ya? Hani şifre var ya bir cevapta. Ne demek dedi biz de acizana işitliğimizi naklettik. İki cevap var, iki mana var. Yani bir cevap da iki mana var. Bir. Dün dalga geçiyordun Halifazor Bey. Değil mi? Evet. Gece rüya gördün. Rüyanı da sakladın herkesten. Güya bilen yok. Bize bildirildi. Bak. allah Teala sırrı iletine bilir. Bize bu mı bildirdin. Bir tek sırrına vakıf oldun, mahcup oldu Bütün sırlarını bilen Allah'a hesap vereceksin, unutma. Mesaj bir. İki. Dün görmediğin için makara yapıyordun. Şimdi gördün, talip oluyorsun. Söze inanmadın, göze inandın. Vahim bir vaziyettir. Mümin söze inanır, münafık göze. İman, gayba imandır. Dün niye inanmadıydı? Ne oldu? Hani Firavun denizde boğulurken Musa Rabbine iman ettim dediydi, başına ne geldi? Dediler ki, o iman değil. Zira imanın geçerli olması için, gayba iman edilmiş olması gerekiyor. Hazreti Azrail'le karşılaştık, Baktın babuş bağlı ama imali. Yok öyle. Yok öyle. Düşmanlarının tasdikiyle hiç yalan söylemediği dinlen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sana haber veriyor, dikkate almıyorsun. Öyle mi? Şimdi yok öyle. Öyle yok. Mesaj bu. Bakan be sorduğuna pişman oldu. Anlatacağım şeyler artık bitmek üzere. Yani endişe buyurmayınız. İki buçuk, üç saat zarfında toparlıyoruz. Çünkü fazlası yoruyor dinleyiciler biliyorum. <gülüyor> yani dört saatten fazla konferans yorucu oluyoruz. Tecrübeler bunu gösteriyor. O yüzden bakıyoruz saatlere. İki buçuk saat sonra Allah'ın izniyle. Anlatacağım şey gibi. Efendimiz'e yazılan güzel sözlerden ibaret dediği adımız var altında. Bazen direkt bazen dolayıdır. Üç örnek ardı değişik. Biri arvi, biri farisi, biri Türk. Bu çok bilmişlik satmak için değil. <gülüyor> ha, bu şunun için. Arabi, Farisi ve Türkçe, Arapça, Farsça ve Türkçe eş yumurta üçücüdür. Kardeştir. Ayırırsan zulmetmiş olursun. Kim ayırdıysa dairebilir. Hiç Farsça. Şey Arapça bir Türkçe. Hiçbir şey. Ben Arapça, Farsça seviyorum. Hiçbir şey diyemezsin. Diyemezsin. Yahu insanlık tarihinde bir defa vaki olan bir şey, Arapça'nın, Farsçanın ve Türkçe'nin bir araya gelip de bugün adına Osmanlıca dediğimiz ya da Osmanlı Türkçesi demememiz gereken akıl almaz zenginliğin ortaya çıkışı insanlık tarihinde bir defa vaki oldu. Ve sen bunu dilime lime ettin, paran parça ettin, ameliyat masasına yatırdın, o lisan zirvedeyken böldün parçaladın bilme. Sen zalimsin arkadaş, dilime dokunma. Canımdır bilmez okuma. Türkçe nedir? Türkçenin ne olduğunu okuma sabirmeyen bir amcadan öğrendim ben. Allah'tan onlar iyi anlatıyorlar. Kafaları karışmamışlar okumadılar ya. Okumayanlar kafası çok net. Benim dedem de öyleydi. Siyah bir adamdı. Gece yürüdüğünde görünmezdi dedem Siyah bir yani. Sudan, Afrika kökenli. Okuma yazması da yoktu. Elif'i de bilmez, A'yı da bilmez. Rahmetimden ona namazlık öğretmiş. Biraz öyle yatar kalkar namazını kılardı. Çok gündar bir adamdı. İslam'ın şartı kaç dedi? Saydım beş. Bir daha balı sayıyorum ha. Sağ ol, kelime-i falan, koca gibi sayıyorum. Aferin oğluma falan diyor. Aslında ben de <gülüyor> Aferin oğlum. Altıncısı ne dedi? <gülüyor> dede dedim bunun altısı yok, bu beş oluyor bu. Altı olan imanın şartı. İstersen onu da sayıyor. Amel többü billahi, <gülüyor> Oğlum sana İslam'ın altıncı şartını soruyorum dedi dede. Korktum tabi, yedi yaşındayım. İslam'ın şartı beş dedi. Doğru dersin. De, altıncısı büyük bütçük haddini bilmektir. Okuma yazma bilmeyen bir adamdan öğrendiğim şeye bakınız. İhlas nedir? Anından öğrendi. Ekmek pişiriyor. Elinde lahıt. Şu uzunlukta akşap bir malzeme. Çeviri, çevir. Ben şöyle bir şey bırıldandı, duydum. Ne dedi biliyor musunuz? Kocasından korkan yüzünü, Allah'tan korkan aslarını pişirir gelenekten gelen bir laf. Anam da okumaya sorulmaz. Fakan şunu diyor yani. Bazıları var. Kocasından çekilir. Hazar işitmemek için. yüzünü var gibi kızartır ekleyin. içi çiğ kalır. Yeni hasteler, Dokunur. Bazıları vardır. Gösterişe bakmaz. Üzüne kadar pişirilir ama biraz soğuklu görünebilir. Allah'tan korkan hastalarını, kocasından korkan yüzünü pişirir. Bu ne abi? Gösteriş için değil. Allah için iş yapmanın diyalektiği ihlası. Ben okumayacağım artık gittim, ayrılık bana zor geliyor diyorum. Anam okuma yazma bilmeyen anam bana diyor ki, oğlum bir rezil olmadan rezil olunmaz. Sonra öğreniyorum, nabir varırım. Her zilletin elbette bir bizzat var içinde diyor. Anam nabiyi bilmez ama bunu bilir. İşte 80'lik bir ihtiyardan Türkçenin ne olduğunu öğrendim. Okuma yazması yoktu ama İrfan sahibiydi. Bin yıllık medeniyetin talebesiydi. Bütün mesele o. Hacda ne gördün amca dedi. İhtiyara bak. Oğlum bu Arapları anlayamadım dedi. Türkçe ezan okuyorlar dedi. <gülüyor> evet, Araplar Türkçe ezan okuyormuş. İyi dedi. Kur'an-ı Kerim'i e de Türkçe okuyorlar dedi. <gülüyor> diyor Türkçe işte. Hatta namaza bile Türkçe kılıyorlar dedi. Sübhaneke Allah'ın da Allah. Türkçe diyor dedi. Ee amca problem ne? Kendi aralarında nece konuştular anlayamadım. <gülüyor> amca neyin Türkçe olduğunu biliyor. Şimdi yalan mı söylüyor amca? Sen şimdi amcaya ders mi vereceksin diplomalarına güvenip de yani? Adamın bir bildiği var. Allahu Ekber Türkçe. Sana araçlık geliyor. Çok bildiğinden. Lisan-ı Arabi, lisan-ı Enviya. Lisan-ı Farisi, lisan-ı Enviya. Lisan-ı Türki, lisan-ı Terkîz. Arapça peygamberler dilidir. Farsça edebiyatın lisanıdır, Osmanlıca edebiyatın lisanıdır. Ve ayrı bir tezi vardır. Lisan-ı Arabî, lisan-ı İhîl, lisan-ı Farsî, lisan-ı Sof, lisan-ı Osmanlı, lisan-ı Terkîz. Arapça için dili, Farsça edebiyat dili, Türkçe edebiyat dili. Onun için Arap dili Farsî, Türki dörtler mısra üç şaire temas edip, Bitiriyorum. O iki buçuk saat şakaydı. Sevgili bizim sağ. Hazreti Ayşe radıyallahu yallah annemiz, annemizi analım. Gidince anamıza sarılacağız. Turizm rehberi tavsiye ettiğim bir de sevgili gençler, biliyorsunuzdur mutlaka ama bir kere daha okuyun. Kıyamet ve ahiret imam gazali hazretleri. Nin turizm defteri. Yani gideceğimiz yere dair malumat Hani onu da çıkıyorum. Bittiğinde şaşırmamak için yani. İnsan bir yere giderken okuyor ya. Tokat'a gideceğim Ne var burada? Ahirete gideceksin. Bak ya güzel şeyler var orada. Ben çok yani acelem olmamaklara rağmen özlemiş durumdur. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ayşe anneniz Ebubekir Efendimiz'i kızılıyorsunuz. Rabiallahu anh. Ya Resulallah'ı çok kimi seversin dedi. Ben Ayşe'im et dediler ayşe'nin babasına diyor. Arap bedeliyatının en müstegelen çağrılarından biri ayet-i hakî. annemiz diyor ki: ya yusufel makî. Ya Resulallah Mısır'da Hazreti Yusuf pazara çıkarıldıydı hani satılmak üzere. Köle olarak satışa az edilmişti de herkes de koşmuştu. Ben alırım da ki diye heves etmişlerdi. Paraları yanına alan koştuydum. Seni görseler de orada kimse kuruş harcamazdı ya Resulallah. Seni görmediler de onlar Ya Resulallah Mısır'ın kadınları Züleyha'yı kınamışlardı. Kraliçe kölesine aşık olmuş hele bak sen filan demişler. Hazreti Züleyha da o kadınları ikaz etmek, utandırmak, akıllarını başlarına sokmak için hani bir şey yapmıştı. Aniden karşılarına çıkardı, ellerinde meyveler var, keskin bıçaklar var. Birden Hazreti Yusuf'u gördüler, meyve soyuyoruz diye ellerini doğradılar. Kan gölü oldu ortalık, her taraf kan deva fakat hayret acı duyan olmadı. Neden? Onu gördüler. Onu görende acı olmaz. <gülüyor> Ey mümin, müjdeler olsun sana ki sen giderken efendimi göreceksin aleyhissalatü vesselam. Acil söz konusu bile. Berak etme, gözünü seveyim. Şunun şurasını Ya Yeter ki onu görmek için tedbirlerini al. Az bir tedbir var, o da namaza devamlıdır. Resulallahum aleyhi çerdiye başlayan cümle var ya da hiyatın üçüncü, ikinci cümlesi. O cümle sebebiyle telah veygamda evad ettik. Kim bana selam getirirse ben onu görürüm, duyarım, tanışırız, kaynağlarım dedi. Sen ona selam verirsen o seni boş bırakmaz. Yusuf'u gördüler Ali ellerini kestiler acı duymadılar. Seni görselerdi kalplerini keserler yine acı duymazlardı. La a sen nedir kathel kulub ala el-aybi biwahdet ayish Divan şiiri Divan edebiyatının bunun Onun acı açılımdır. İkinci faresi Ali-i Vâsî'nin Mozzağani Hazretlerine ait. Onun değilse bile ben Morda Cami Hazretleri'ni anmak için öyle demiş oluyor. Onun da bir kitabını keza vasiyet ediyoruz gittiğimiz her yerde. Şevahidin müdürler. Sultan Fatih onu çağırdıydı da. Geldi İran'dan. Konya'da gecelerden acı haber geldi. Sultan Fatih'i vefat etmişti. Görüşemekler döndü. Adilede çok iş kaldı yani. Bizi ulan ne var? E bir defa kapıdan çeviriyor, modla cami yoldan dönüyor, Fatih bir şey çok. Dünyada zaten 49 sene kaldı. Fetikten vurup başını gözünü açamadın yani. Ne yapsın? Orada her şey yani. Aceri emanet yok. Ne bileyim? O diyor ki, <gülüyor> Ya Resulallah kebaşet kümsegi eshabı kef. Dahülî cennet şememder zümreyi ahbabı tu. O revetler cennetü mender cehennem keira ves. O seki eshabı kefes. Lan seki eshabı tu. Ya Resulallah! Ashab-ı köpeği kırk bir cennete gitti. Gider tabii. Sen ahbab dedin bir daha artık onun sahiplerine. yem bir sevin, hame, silin, hamer, olmuş, nuş, şazamuş, tefek, tatay, Dedin ki ahbab mıdır? E bu sözün hatırına kendileri yücendiği gibi peşlerindeki köpek de cennete gitti ve gider. Şaşacak bir şey yok da. Ahbabın üstü ashab değil mi ya Resulallah? Ben de ashabının köpeği. Cehennemi hak ettim. Biliyorum ama şefağını da ben de cennete gideyim. İki köpek bizi orada sohbet etecek. Aşk dairesi. Ve üçüncü. Hasan-ı Basme Hazretlerinin duası burada hatırıma geldi. Arz değil Mübarek ısmar olmuş olsun. Ya Rabbi ben cehennemi hak ettiğini biliyorum ama Girersem, iblis sevilecek, beni affettin. Aşk, kardeşim, aşk. Bize aşk değilse öğretemez kardeşim. Bir de Sultan Fatih kanunlu kanununu yazmış. İstanbul'u bedet etmekle kalmalı, aşkın kanununu yazdı. Duyan var mı? Ben onu tereddüde falan çok anlattım. Ağlasa, aşık, belâgül, hezriyle nâlamı olup, gözlerinden artan yaş yerine merham olup, bir de oraya girmeyelim. Yedi deyip de Türkçe'nin Türkçe'ye tercihmesi bir saatlik iş. O şimdi şimdilik pas. Üçüncü kıta Türkçe olan. Ebu Bekir Kani'ye ait. Ebu Bekir Kani bizim adalarımızdan Anadolu. Yanlış hatırlamıyorsam tokatlı. Çocukluğumuzda öyle fıkralar filan bize anlatılırdı. Şimdilerde soğuk nevali Amerikan eskidilerine güler olduk. Hiç de gülesin gelmiyor. Yani nükle dediğin şöyle olur kardeşim. Bir papazın kızına aşık oldu. Altmış yaşından sonra. E bu hekim taneyi. Olur yani. Gence yaşlı aşık oldu diye de dert etme diyor. Yani şey, Ziya Paşa olur diyor. <gülüyor> Nemcivan sevmeklerden piranı kaydeylemem güsnoğur bin sayıl ederken ihtiyaretten gider diyor. Aşık oldu diye kılama. Kimseyi başına yedince görürsün diyor. Güzellik öyle bir şeydir ki seyredenin aklı başından gider diyor. Ziyaretten gider diyor, adam kontrolü kaydeder. Tabi böyle musik bir şey anlattığını zannediyorsun, haddi zatında Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınların başına gelen el kesme hikayesini dolaylı olarak anlatıyor. Bizimkiler acayip adamlar, mektap adamlar ya, o şakası yok bunlar. Neyse, Ebu Bekir dört misali söylüyor. Ha, aşık oldu, papazla şah koştu. Hristiyan olursan kızı sana vereyim. Bak, bak, bak. Hazret dedi ki, Kırk yıllık kahili olur mu ya? Fırkamız buydu bizin. Yahoo. Son kırk eli yılda ama ya bu şeyler olmuş demek ki ya. Sonra kızcağız iddia etti, e, ustad nasib oldu. Yani ne yapıyorlar şimdi? Aşkın gücü. Ela bak, bir film tavsiye ettiğin lan nedir Bu isimde bir film var galiba. Burada memuru belirledi, bunu diyor. Ebu Bekir karnında okusaydı, gubarıp ayne Alman değişmem, muynahet Asmanoğlu Rasulallah, duyunca ya ya tozuna dünyayı değiyen Mahmuddur, bir kılını kainat ile teraziye koyalan çaktır. Benim babam Hazreti Adem Aleyhisselam, senin dünyaya teşvik edeceğine haber alınca bir avuç kurday cenneti sapık geldi. Efendim hoş geldiniz, selamlar <gülüyor> verdiniz. <gülüyor> Haddi aşık dedenizi anlatıyordun efendim Aleyhisselam. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bizimkiler, buna Hüsnü Talil diyoruz belediyatta, Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelişini bağladığı sebede bakın. Diyor ki, sen dünyayı teşvik edeceksin, bu müjdeyi aldı babam Adem Aleyhisselam, o şevkiler buğday tanesine cenneti da yani. Şahin abiyi hatırlıyorum bu noktada. Mert diyor ki, Kimdir bizi meneyleyecek, bağlı cinandan, mehrusi bederdir, gireriz, hane bizimdir. Cennet kapısının, rahcesi, bahçesinin kapısına geleceğim de birisi de bana giremezsin diyecek, hiç sanmam diyor, gireriz bana. Niye Nabi'cim? Garanti mi var? Babam Adem'den miras değil mi diyor, baba yurtu diyor, miras ya. <gülüyor> babam oralı diyor. Neresi? Cennetliyim, neden babam oralı? Sonra başka bir yerde doğmuş olabilirsin, cennetlisin. Hadi Nabi marhumun? bir lakaydi içerisinde olduğunu, bir efendim ayımsızlık içerisinde olduğunu zannetmek çok yanlış olur o bir hüştedir. Fakat aynı navi divanında 20 sayfa ilerlemeden şöyle bir hüştte söylerler. Belki ey be hüşt, be cennet demek. Ey be hüşt etmedesin duzaha nazish ama duzatta cehennem demek. Ey be hüşt etmedesin duzaha nazish ama galiba senden onun talibi isteyeceğiz ey cennet. Cehenneme karşı böyle çok gösterişlisin haklı. Bir de kusura bakma onun da müşterisi fazla. <gülüyor> Görüyor musunuz ikaz? Hani, hani, hani, hani yani. Üstad kardeşim. Üstad. Şakası yok adamın yani. Adam altı devlet başkanıyla kanka oldu. Bunun yaşlısı var, genci var. Bunun farklı karakterde olanı var. Sultan muamelesi gördü. Hepsinin elini öptü. Yaşındır, 71 yaşında vefat ettiğinde Karacaahmet'te, Cahmet'te Metfundur, Allah rahmet etsin. Üstadında pirindir. Hürmet Ümit Baki. Efendim. Yanında bir evet. ay bulunanlar divan şiirinde söz sahibi kabul edilirlerdi. Hayat düsturlarını bu kadar güzel, bu kadar latif ortaya koyan e, dünya tarihinde kaç kişi var bilmiyorum. Nitekim işte Alman filozoflu divanı gördü, okudu biraz karıştırdı. Şair olamayacağını anladım. Mecburen filozof oldu. Bir de şu Batı'nın algı biçimi var. Hani yasak meyva, elma ıslanmış elma, ünlü bir firmanın da kokusu diyoruzuz. O anı hatırlatırken böyle biraz mozip, bu böyle biraz laikili içinde, böyle biraz hani e, yasağa doğru bir cazibe bilen bilen gibi bir şeytani bir edayla hatırlıyor aynı hatırsı. Bakın bizim üstadımız ne diyor. Ya Rasulullah, senin hatırlayabileceğin için cenneti buğday tanesine satıp gelen Adem'in evladıyım. Benim babam sana hürmeten oradan mühellen. İşte aşkı ifade düşündüğü. İzinkilerden böylesine kuvvetli, böylesine devuni. Hacı Tavya'nın teşkifi üzerine bitirmek üzere olduğum halde bir on dakika daha zatı halinizin hürmetine tekrar hoş geldiniz. Efendim, Nabi Merhum'dan söz açıldığında o meşhur gazeli nedense hep hatıra gelir. Yani Efendimiz için yazdığı Nâti Şerif'i kastetmedin. Herkes o gözle baktı ama <gülüyor> Sakın der ki edepten Kuhi mahkubi hıddadır bu. Nazarca ilahidir. Makam-ı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgâhıdır fazilette. Teferruh kerdeyi açır Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hajin herzerinden oldu değil Cuhi alem zayi. ''Amadan hadana mevcudat çeşmin dut diyadır bu. Ferâtta mahneme var bu salamınsi ne cahidir. Anın kandilidir hurmak dair nur-i ziyadır bu. Nur-ı âti edeb-i şâ'r. nâbi bu dergah. Mathaf-ı kutsiandır bu seda-i telibadır. Bu sizler görmüyorsunuz. Ben avantajım var. ezberden devam eden okuyanları görüyor ben memnun oluyorum. Eksik olmayın. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Böyle yürür yani. Üstad yazmış 300 yüz yıl önce, bugün işler sizin yaşınızda tekrar edenler var. Cenab-ı Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam Melih için yazdı. O meşhur hadiseyi tekrar edip sizi yormayıp Ancak her beş beyte yapıldıysa da bir beyte, birinci beyte yapılan bir tahmiyesi işaret etmek istiyorum. 1951'de vefat eden bir şair. tahir Olgun. Kadri Galata Mevlevi Hanesi'nden. Yetmiştört yaşında öldü. Tahir oldu. Tahir'in mevleliydi. Meraklı talebeler var. Dikkatle baktılar. Ankara, Ulucanlar cezaevinde idam talebiyle tutuklu olarak yaptı. İskilipli Atıf Hoca'nın oğuş arkadaşıydı. İskilifli asıldı. İnfazı gözüyle gördü. Sonra kendisi kelleri kurtardı. Ve <gülüyor> merhum hocam Hüseyin İlmi Işık dan birkaç yıl önce Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak da vazife yaptı. 1944'e kadar. 44'te o vazifesi bitti. Özel bir adamdır yani merak edenler olabilir. İstiklal Mahkemeleri isimli kitabı okunmaya değer. Hoş vaktiniz varsa değer. İstiklal Mahkemeleri. Ancak öyle şeyde bulununuz yani sayfalarda falan tabi eski. 40 yıldır basılmıyor. Ondan da bir duygu azı değil. Erzurum'un şair Ömer Nefri, hani bu dili yüzünden kendisi giden adam, maksimik tabiatlı adam. <gülüyor> dördüncü brada dikleniyor olur mu canım yani? Dördüncü brat gözünü budaktan esirmeyen bir esirgemeyen bir sultan, o da sözünü budaktan esirmeyen bir şair. En son idam edildi. O dönemde bir polemik olmuştu, Müfti Tahir efendi nefkiye köpek demişti. Mutlaka haklıdır. Çok herkede bir şair de Allah'a belirle rahmet etsin. Üstadımızdır ama tabiatı da bozuk yani. Kafiye tutsun babamı hicretmezsem. Yani, öyle bir tabiatı var. Tahir Efendi bize kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadınca kelp Tahir'dir. <gülüyor> Tahir Efendi bize köpek dediğinden iltifat şeyi lezzete aldım. Zira ben malikiyim. Bizim mezhebimizde temizdir. Ahmet geçen hayvan gerek kel tahir filan diye giydirmiş adı tahir olan müfti Efendiye iki buçuk asıl cevapsız kalan bu dört nüzaha cevabı tahir olduğunu verdi zevri hiçbir cihana neşvedenin zebanlı bir şey zebanlı efidir tahir olmaz kel ancak beşere nefsi vardır öyleyse ile nefidir <gülüyor> neresinden baksan temiz değildir şafiideki kadar hassasiyet olmamakla beraber diğer mezheplerde de adı geçen hayvan Temiz değildir yani. Eti yenmez, sütü içilmez. Ne temizdir yani. Temiz değildir ama bazen faydalı olabiliyor. Binaenaleyh nefliğidir. Faydalı demek nefliğidir. <gülüyor> diyerek cevap veren iki buçuk asır sonra cevap veren adamdan bahsediyorum. Kuleli Askeri Lisesi'nde dediyat öğretmeniyken bir matematik hocası biraz şanssız, adı Sadık ve Tahir Hoca'ya, Tahir Ongu'na kafası gelmiş. Olacak işin yani. Böyle şairi karşına almayacaksın. Yani Tahir Hoca, Kelp Tahirvi değil mi demiş. Tahir Hoca, Kelp Tahirvi değil mi? Ama bak, Tahir Hoca bu sorulur mu? Kentin Tahir olup olmadığı nefkiden beri ihtilaflı demiş. Sadık olduğu ise şüphesizdir. <gülüyor> Bunu anlatmamın sebebi şu. İşin temas edeceğim. Demin Nabi'den okuduğum o güzel Naf-ı Şedif'in süsledi. Altına, üstüne mısralar dizerek acayip bir şey yaptı. Dipnot. 19 yaşındayken yaptı. 1951'de ölen Tahir oldu henüz 19 yaşındayken şöyle bir şiir yazıyor. Lütfen dikkat. Teala Allah zihi devlet sarayı istifadır bu. Yüzide cayi aramın ne bilgi müctebadır bu? Eğer ki saptır azıf ve veli fevkal aladır bu, dafilet köyü aczon kim məlâz-ı bu, sakın terk edem, köyü mahbub-ü fıdadır bu, nazargâhı ilahidir, makamı Mustafa'yı. <gülüyor> <Tamam>. Devam edeyim <gülüyor> Bu cayi tüm şeref nezdi hakvali bine dikkatte hakikat beyti mamura muadildir şerafette odur kıblevi dildade kıblevi dillade yanrağı mehabbette neşübhekâbeden verter gelir nikyâs-ı rifatte habibi Kibriya i kibriyanın havgâbıdır fazilette tefevruh kerde-i arş-i cenâb-ı melekler pasibandır asit hanında Bila ki aguşunda olmuştur o mah-ı aleveş amil, beni çüneyledin ya Rab, ona yüz sürmeye nail. Füyüz-ü bırakma çeşnimi atıl, bu hakim terteminden oldu Deccur-i Adem Zahil. Ama adam açtı mevcuda çeşnin tut fiyadır bu. Muttahlar Ravzası bağlı bir iştin reşt nakidir. Karirül aileden canı hazini haki akidir. O hatra kubbekin genci definin evceh hakidir. Hanın şevkiyle gör ebri nasıl söz işle pakidir. Felek'te mahunev babus selamın sine çarkidir. Hanın kandihidir hurmah gali nuri ziyadır bu. Kemal-i söz ile tahir de madem yalvar Allah'a seni tekrar sevdetsin dilek yarane oluraha şeref yap olduğunden de o alül al olancaha salatını benim eyleyip takdim olşağa nuruati en şartıyla gelmabi bu dercaha matafı kutsi andır bu seyahi en beyadır tamam okum sen ne de kaydettin değil mi tam 30 kısım son kıtada iki şair fahir ol ile Nabi Merhum diyorlar ki otuzunun da şerhine vakit el ama bu altı mısraya bakalım, son meta. Tamam, tamam. Daha önce bir kere hacca gittiği anlaşılıyor merhumun. Ya Rabbi bir kere daha nasip et, yalvar yaka, dua ediyor. Tam bir yanlışla dua et, tahirciyi bir daha nasip olsun hacca gittiyor. diyor. Oraya vardığın da diyor, o an nasip olursa diyor. Günahkar ellerini aç diyor. Dualarını günahkar dilinde dualarını artık takdim et. Son iki mısrada da Nabi Merhum diyor ki, öyle bir edeple gelmelisin ki buraya. Burası meleklerin tavaf ettiği, peygamberlerin eşliğini öptüğü kalıdır. Evet. <gülüyor> Metaf-ı kutsiyandır, bu zekâ-i enbiyâdır bu. Eczadın Hz. Peygamber'e olan aleyhissalâtu Vesselam muhabbeti, hürmeti, İnsanlık tarihine ders olacak çaptadır da, sonrasıda biraz unutkanlığımız variz. İkinci apırami, Cennet Mekan, İstanbul'dan Medine'ye demir yolu yaptırdı. Şehre girer mübarek beldeye girerken keçe döşetti, biliyorsunuz. Gürültüsüz girsin diye, Efendimizin kabrine deniz takırtısı olmadan girsin diye. Ve kendisi şu anda İstanbul'un merkezinde Sultanahat'te, Çemberlitaş'ta yanından geçen bir trenin yanında gürültü içinde uyuyor teklifindir. Olur ya, Büyükşehir Belediye, parti Belediye veya kimse atılıyor, birisi bilemem. Bir şeyler döşetsek, 200 metre soldan, 200 metre sağdan, sen bunu çıkan, desek ki Efendimiz'e bu hürmeti gösteren İkinci Abdülhamid'in de kabrine hürmet gösteren vefalı evlatlar olduk. Aferin deyip bize bilenmesinler, aferin demesek namet. <gülüyor> i̇şte 19 yaşında, yüz yılın başında yaşamış bir şairimizin Efendimiz'i anlatan nabi gibi bir üstada heyrel olarak onu takip ederek hiç de hata etmeden gayet dokunaklı, gayet güzel bir şiir yazabildiği iklimin örneğini sunmaya çalıştım. Bunlar son sözlerimizdi. Daha fazla sizi yormak istemiyorum. Estağfurullah hocam. Yükseksef olmasına gerek yok ama de yarabı arada. Estağfurullah. Sen anlaşırız yani. Bir sohbetin sonunda sahibi Tebrizi güzel söyledi, üstad dediler kendisine cevaben şöyle söyledi ve o anda bir beyt inşaat etti Farsca. Sühan ez müsteli an kadr-ü feziret sahil katverver yurki sebef ya uhar-ı şah var Evet söz çok kıymetlidir. İnsan yağmur gibi yere ya ama her damlası inci olmaz. Deniz kulağı adı verilen İsteriğin içine düşen, kulağın içine düşenden ince olur. Yani söylenen sözün kıymeti, söyleyenden çok dinleyen kulaktadır. Bessa. Çok teşekkür Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. vermek üzere Adil Kehlani abi sahneye davet ediyoruz. <gülüyor>